944, numaralı konu, Osman bin Mazun'un hayası, evet, Osman bin Mazun Hazreti Peygambere gelerek, ey Allah'ın Resulü, ben hanımımın avret mahallimi görmesini istemiyorum, dedi, Resulullah, niçin, diye sorunca, Osman bin Mazun, ben bundan haya ediyor ve onu kerih görüyorum, dedi, Hazreti Peygamber, Allah onu sana libas, seni de ona libas kılmıştır, benim ailem benim avretimi görüyor, ben de ondan aynı şeyi görüyorum, buyurdu, Osman, ey Allah'ın Resulü, sen bunu, yapıyor musun deyince Hazreti Peygamber evet dedi Osman o halde senden sonra kim yapmayacaktır deyip gittikten sonra Hazreti Peygamber Mazun oğlu kesinlikle çok haya sahibidir dedi